Bakalım meselesi. Yazan Evelyn Sepsinsky, çevirerek radyoya uygulayan Mahmut Tali Öngören, yöneten Asuman Korat, efekt Ertuğrul İmer. Aliyensa Sanatçılar X speaker Can Gülzar, Radyo speakeri Erdoğan Gözek, John Alev Sezer, Mary Arsan Gülzar, Tahsildar Zafer Ergin, Frank Bozkurt Kuruç, Farlin Tolga Aşkıner, Yargıç Sühatuna, Bölüm Şefi Orhan Aral, Sekreter Çiğdem Kurt, Mallory Fahri Kinal, Çocuk Ateş Veziroğlu. ...bazılarımızın çok iyi anımsadığı zamandayız. Yıl... ...1944. Oyunumuz... ...yoğun bir sis tabakasının... ...İngiltere sahillerini kapladığı sırada başlıyor. Korkunç bir sis bu. İnsan burnunun ucunu göremiyor. Sis düdükleri, radyo bildirileri... ...SOS duyuruları birbirine karışıyor. Bakın... ...haber bültenini okuyan radyo spikerinin... ...sesini bile duymak mümkün... düşmana ağır kayıplar verdirerek ilerlemiş. iki araç gereç deposunu, bir hava alanını ve yaklaşık olarak 15 beş uçağı da yok etmiştir. İkinci haber bültenimizde sizlere son haberler vereceğiz. Bu gürültüler arasında bir kızın da sesi var. Dinleyin. Dikkat dikkat. Üç numaralı uçak. Yerinizi bildirin. Yerinizi bildirin. Size dinliyorum. Tamam. Zavallı Meri. ...savaş sırasında askeri bir hava alanının ...telsizcisi olmak kolay mı? Şimdiye kadar kim bilir kaç uçak pilotunun... ...geri dönmediğine tanık oldun. Şu anda da telsiz aygıtından... ...zaman zaman yükselen bir sesi... ...aynı korku, aynı coşkuyla... ...duymak için çırpınıyorsun. Öyle değil mi? Bir pilotun sesini. Sesimi duyuyor musunuz? Uçağınızın yerini bildirin. Uçağınızın yerini bildirin. Tamam. Hayır Mary. Yol göstermek istediğin pilot John Carter... ...sesini duymuyor. Duyamıyor Çünkü bombardımandan dönen uçağı korkunç bir durumda Sağ kanadı kısmen parçalanmış Dört motordan üçü bozulmuş Sisin içinde bilinmeyen yöne götüren motordan de pek umut verici sesler çıkmıyor Uçağın gövdesi de delik deşik İçinde kumanda yerinde oturan yüzbaşı John Carter'dan başka kimse yok Daha doğrusu John Carter'dan başka yaşayan kimse yok Pilotun yanında yerde uçağın telsizcisi Meler yatıyor. Çoktan öldüğünü anlamak için açık gözlerine bir kez bakmak yeter. Yüzbaşı John Carter, çalıştırmaya uğraştığı telsiz aygıtına dönüyor yeniden. Belki de sesini İngiliz hava alanlarından birine duyurabileceğini umuyor. Bunda başarıya ulaşsa bile neye yarar? John Carter ölümle karşı karşıya olduğunu çoktan anlamış. Gözlerinde garip bir ışık var. Önündeki telsiz aygıtına boğuk sesle bir şeyler söylüyor, sanki daha şimdiden ölmüş bir adamın sesiyle. Alo, alo, sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Alo, alo, alo, alo. Yerimi bildirme mümkün değil. Yerinizi bildirin, yerinizi bildirin. Işıklarımızı görebiliyor musunuz? Tamam. Yardım etmek için çırpınıyorsunuz ama söyledim ya mümkün değil. Aygıtların hepsi bozuk. Ekibimden kimse yok yanımda. Paraşütle atladılar. Uçağın içinde sadece telsizci meları var. Can vereli yarım saat oldu. İstediğiniz ne varsa yapmaya hazırız. Artık çok geç. Kimliğimi veriyorum. İyi dinleyin. Adım John Carter. Birinci Filo Komutanı Yüzbaşı John Carter. Duydunuz mu? Evet. Birinci Filo Komutanı Yüzbaşı John Carter. Överindin havaalanına bağlıyım. Birinci Filo Komutanı Yüzbaşı John Carter. Överindin havaalanından. Tamam mı? Tamam. Şimdi ne yapmamı istiyorsunuz? Alana inebilecek misiniz? Hiçbir yere inemem. Uçağın tekerlekleri de hasar uğradı. Uçakta sağlam sayılabilecek bir telsizim var, bir de ben. Benim için de atlamaktan başka çıkar yol yok. Yalnız ufak bir noktayı söylemedim. Paraşütüm yok. Anlamadım. Anlayamadım. Çok iyi anladınız güzel sesli kız. Ha, söyleyeyim bana. Adınız ne sizin? Mary. Mary Huston. Bak Mary. Sana böyle işten davranıyorum diye beni kınamaz sakın. Şunu bil ki... ...uçaktan da benden de umut yok artık. Seni korkutmuyorum ya. Hayır, hayır. Aferin. Güzel bir kız mısın Mery? Çirkin olmadığımı söylerler. <gülüyor> Şanslıyım. Son dakikalarda güzel sesli, güzel bir kızla konuşuyorum. Ama hiç görmediğim, göremeyeceğim bir kızla. Alan komutanına haber verirsen belki bir şey yapabilirler. Boşuna kendini yorma. Artık kimsenin bana yardımı dokunamaz. Senden başka. <gülüyor> Nerelisin lisin Mery? Sever misin Boston'u? Buna sevindim. İnsan doğduğu yeri sevmeli. Bir şeyler yapmalıyız, bir şeyler yapmalıyız. Sesin garip geliyor Mary. Ağlamaklı gibi. Bunu istemiyorum. <gülüyor> Güzel sesi olan biri... ...hep gülümseyerek konuşmalı. Öyle değil mi Mary? Nasıl bu kadar soğukkanlı olabiliyorsunuz? Söyle bana. Sevdiğin biri var mı? Yok yok hayır. Öğrenmek istemiyorum. Sadece... Sadece benim gibi birini sevebilir misin? Onu söyle yeter. Seni... Seni sevmeye başladım bile John. Ne güzel. Son dakikalarda böyle bir sözcük işitmek çok güzel. İnsana yaşama isteği verecek kadar güzel. Mary... Ben de seni seviyorum. Duyuyor musun? Seviyorum. Evet. Her geçen dakika beni senden uzaklaştırıyor. Oysa benim için sen şu anda yaşamın tak kendisisin. Hayır. Hayır ölmemelisin sen ölmemelisin. John seni görmek istiyorum. Görmek istiyorum. Belki bir gün görüşürüz. Öbür dünyada. Güzel sesli sevgilim ağlama lütfen. Senin hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Zamanımın yettiği ölçüde. Bütün sorularına cevap vermeye hazırım. Nerede oturuyorsun? Havaalanında mı? ...kıyıları döven dalgaların sesini sever misin? Evet John. Ben de bayılırım dalgaların sesine. Eve yürüyerek mi gidersin her akşam? Hayır bisikletle. Gözümün önüne getirmeye çalışıyorum seni. Bisikletle ve saçların rüzgarda uçuşarak. Mary saçların uzun mu? Çok geç dedim ya Meri. Şu anda seninle konuşmak büyük mutluluk benim için. Lütfen bunu esirgeme benden. Yalnız bırakma beni. Bağlantımız kesilirse... ...belki birbirimizin sesini bir daha duyamayız. Bir umut. Küçücük bir umut yaşaman için. Hayır yok. Paraşütüm olmadığı için yapacak bir şey yok. Ama merak etme. Yakında paraşüt yerine kanat takacaklar bana. Büyük ve beyaz kanatlar. <gülüyor> Belki de kanat yerine pervane verirler kim bilir. Joel! Üzülme uzun saçlı güzel sesli sevgilim. Öbür dünya nasıl bir yer acaba? Ama fazla düşünmeye değmez. Nasıl olsa çok yakında ordayım. Sil gözlerini. Hadi. Hadi üzme kendini. Her şey olacağına varır. Elveda Mary. Birinci filo komutanı Yüzbaşı John Carter... ...uçağın yan tarafındaki açık kapının yanında duruyor şimdi. Sis hala insana burnunun ucunu göstermeyecek kadar yoğun. Açık kapıdan gövdesindeki deliklerden uçağın içine rüzgar girip çıkıyor. Yüzbaşı John Carter önce derin derin soluk alarak ciğerlerini şişiriyor... ...sonra yerde cansız yatan telsizcisine son kez bakıyor. Ee, birkaç dakika sonra yanında olacağım Mallory... Sen artık ne taktıklarını biliyorsun. Kanat mı yoksa pervane mi? Ve sonra bütün umudunu yitiren John Carter... ...uçağın açık kapısından kendini... ...ölüme atıyor. Şimdi öbür dünyadayız. Evet, yanlış işitmediniz. Öbür dünyada. Bu bilinmeyen ülkenin... ...konuk salonunda. Burasının... Bildiğimiz büyük salonlardan hiç ayrıcalığı yok. Bununla birlikte görünürde kapılar ve pencereler olmasına karşın... ...duvarların nerede başlayıp nerede bittiğini kestirmek biraz güç. Bu duvarlar hem küçük hem büyük. Hem birbirine çok yakın hem birbirinden çok uzak. Büyük bir kapının yanındaki masada ise sevimli bir kız oturuyor. Beyazlar giymiş güzel bir kız. Öbür dünyaya gelenlerin karşılayıcısı... Kapıdan girenler yani bizim dünyamızda yaşamlarını yitirenler önce bu beyazlık kızın masasına uğrayıp kocaman bir deftere imzalarını atıyorlar. Sonra da dizi dizi sıralanmış kanatlardan bir çiftini alıp diğer bir kapıdan çıkıyorlar. Salon vızır vızır işliyor. Büyük kapıdan gelenlerin haddi hesabı yok. Öbür dünyada işler yerinde olmalı. Bunların çoğu savaşta ölmüş askerler. Üniformalarından belli. Salona girenlerin merakla gözden geçiren biri var. Yüzbaşı John Carter'ın telsizcisi Çavuş Mallory. Uçağın içinde cansız yatan telsizci var diye ta kendisi. Öbür dünyada kimi beklediğini sormaya ise hiç gerek yok. Komutanı, yüzbaşı John Carter'ı bekliyor. Adam akıllı hasara uğrayan uçaktan John Carter'ın kurtulamayacağını çok iyi biliyor. Ama hayret. Yüzbaşı ortalarda yok. Oysa telsizci Mallory uzun süreden beri bekliyor. Sonunda Mellery'nin beklemesine izin veren karşılayıcı kız da dayanamıyor Çavuş Mellery çok üzgünüm Burada daha fazla bekleyemezsiniz Komutanınızın geleceğini düşünmekle yanıldınız sanırım Yanılan biri var tabi ama ben değilim Bizim yanıldığımızı mı söylemek istiyorsunuz? Evet Biraz önce geleceklerin listesine birlikte bakmadık mı? Listeye göre John Carter'ın benden yarım saat sonra burada olması gerekiyor Sanırım aradan yarım saat geçti Hani nerede yüzbaşı? Çavuş Melleri çok iyi biliyorum ki... ...bin yıldan beri burada böyle bir hata yapılmadı. Öyleyse bin yıl önce bir hata yapıldı değil mi? Peki şimdi niye ikincisi yapılmış olmasın? Çavuş Melleri inanın ki... O oh, bir dakika lütfen. Galiba hakkınız var. Bölüm şefi ile tahsildar geliyor. Kimler dediniz, kimler? Bölüm şefi ile tahsildar. Kısa boylusu bölüm şefi... Öbürü de tahsildar Ya, Demek tahsildar bu İyi ama neden 18. yüzyıl giysileri giymiş? <gülüyor> Fransız devrimi kurbanlarından olduğu için O zamandan beri hep böyle süslü giyinir Yakasına çiçek takmayı da hiç ihmal etmez Neden ona tahsildar diyorsunuz? Yeryüzünde ölenleri toplar buraya getirir Oo, Bölüm şefine yüzünden düşen bin parça oluyor Yoksa suç bende mi? Herkes yapabilirdi bu yanlışları. İnanın herkes yapabilirdi Evet onu. ama benim bölüm şefi olduğum yerde yanlışlık manlışlık olmamalı Anlıyorum efendim çok anlıyorum ama Biliyorsunuz tahsiller olduğumdan beri böyle bir olayla karşılaşmadık Ama ne yazık ki oldu bir kez Burada karşılayıcı siz misiniz? Evet efendim Gönderilen malların listesiyle teslim alınan malların listesini verin lütfen Buyurun efendim Evet Bunlar gönderilenler Bunlar da teslim alınanlar evet Gönderilenler 91.716 Gelenler 91.715 Bir kişi eksik <gülüyor> Birinci filo komutanı yüzbaşı John Carter neden buraya getirilmedi? Y yanlışlık oldu efendim Küçük bir yanlışlık Herkesin yapabileceği bir yanlışlık bu? Ben dememiş miydim? Siz kimsiniz? Telsizci Çavuş oraya efendim Rica ederim söze karışmayın Çavuş Malore Özür dilerim efendim Şimdi beni iyi dinleyin Tahsildar Yüzbaşı John Carter'ın bugün burada olması gerekiyordu. Kendisini getiremediğinize göre suç tübüyle sizin. Yakanızdaki gülle oynamayı bırakın da bir şeyler söyleyin. Ya, haklısınız efendim. Ee, sanırım suç benim evet. Ama benim yerimde kim olsa aynı yanlışlığı yapabilirdi. İngiltere'nin şu havası yok mu? Bugün öylesine bir sis vardı ki efendim. Bana kalırsa bütün suç bu siste. Açıklayın. Bilirsiniz efendim ben özenli çalışmasını seven biriyim İşe başladığından beri en ufak bir yanlışım, dikkatsizliğim görülmemiştim Konuya gelin Evet efendim konuya geliyorum, geldim Tam kararlaştırılan anda pilot John Carter'ın uçağını buldum Kendisini alıp buraya getirecektim ki evet. Ne diyeceğimi bilemiyorum Bakın efendim inanın ki ben özenli Çalışmasını seven evet evet, anladım. evet evet Bu işi de en ince ayrıntısına kadar hesaplamıştım ama yoğun sis tabakasını göz önünde tutmamıştım efendim. Pilot uçağından ölüme atladı. Sisin içinde kayboldu. Böylece de elimden kurtuldu. Anlaşıldı. Peki neden hemen yönetime bilgi vermediniz? Ortada bir aksaklık olduğunu geç sezdim efendim. Hmm. Ne zamandan beri burada çalışıyorsunuz? Büyük Fransız devriminin ilk günlerinde işe başladım efendim. Doğal bir ölüm sonucu mu buraya geldiniz? Ah Hayır efendim. Başım Giyotin'e verildi. Evet. Şimdi anlaşılmayan bir nokta var. Uçaktan atladıktan sonra pilot John Carter'a ne oldu? Pilot Carter'a ne olduğunu anlamak için... ...dünyamıza dönmemiz gerekiyor. Şu anda John Carter... ...dalgaların dövdüğü bir sahilde... ...kumların üzerinde yatıyor. Cesedin başı denizden yana dönük... Gözler kapalı. Parça parça olmuş pilot giysileri ıslak. Görünüşe bakılırsa... ...John Carter uçaktan atladıktan sonra... ...denize düşmüş. Cesedi dalgaların etkisiyle İngiltere sahillerinde vurmuş. Ama durun. Kumsalda yatan cansız bir vücut değil. John Carter ağır ağır gözlerini açtı. Hafifçe yerinden doğruldu. Korkunç bir baş ağrısıyla... ...yüzünü avuçları içine alıyor. Bir süre kımıldamadan duruyor. Sonunda... Yavaşça ayak kalkabildi. Çekingenlikle çevresine bakınıyor. Neredeyim ben? Öbür dünyada mı? Ay, i̇nanılır şey değil. Acaba buradan nereye götürecekler beni? Ay, ay, ileride bir çocuk var. Ona sormalı. Ey küçük. <gülüyor> Nereden anladın? E, Gişliyor Ama her tarafı yırtılmış. Sen onu bırak da. Nereye gitmem gerektiğini söyle. Ben mi söyleyeceğim? Nereye gitmek istediğinizi bilmiyorum ki. He. Ben de bilmiyorum. Hey! Hava alanına gitmek ister misiniz? Ha hava alanı mı? Bakın bakın. Uzakta bir uçak iniyor ya. Orası havaalanı işte. Ölüyse, ölüyse ben öbür dünyada değilim. Ölmedim, yaşıyorum. Söyle bana küçük, neredeyim ben? Hava alanında ne kadar uzaklıkta burası? Buraya sahil boyu derler. Biraz ileride küçük evden başka ev yoktur çevrede. Hava alanındansa o tam 5 kilometre uzaktayız. Oh Tanrım. Düş mü bu yoksa? Dalgaların dövdüğü sahil, tek başına bir ev, hem de alandan beş kilometre uzaklıkta. Hep Meri'nin söylediği şeyler bunlar. Bana bak küçük, o evde Meri adında bir kız oturuyor mu? Oturuyor ya, ha havaalanında tersizcilik yapan Meri değil mi? Evet evet o, havaalanından eve bisikletle döner her akşam. Tamam işte, bakın sahil yolundan evine dönüyor. Nerede? Mı? Teşekkür ederim küçük. Teşekkür ederim. Mary. Mary. Evet. Mary. Tanıyamadım sizi. Ha, saçların uzun değilmiş. Kısacıkmış Mary. Tanrım. Ama güzelsin... Çok güzelsin... Gözlerin kızarmış... Şişmiş Mary... Neden bu kadar çok ağladın? John... John... Sensin değil mi? Sensin... Of. Tanrım inanamıyorum... Benim Mary... Benim... Pilot John Carter... Olamaz, olamaz onun uçağı düştü öldü o... Hayır Mary... Hayır ölmedim... Son dakikalarda... Hayır John... Hayır... Elveda deme bana... Deme diye bağırışın hala kulaklarımda... Ben de geldim işte... Geldim sevgilim sana geldim... Tar, tar. Yaralı mısın? Hayır ama... Başım çok ağrıyor... Çok ağrıyor Mary... John, John sevgilim... Gelin şimdi biz tam bu sırada öbür dünyada olanlara bir göz atalım. Yaptığınız yanlışlığı kolay onaramayacağız galiba. Neden efendim? Neden mi? Çünkü şu anda Yüzbaşı John Carter bir kıza aşık oldu da ondan. Aşık mı oldu? Ah. işimiz çok güçleşiyor. Hı? Desenize Yüzbaşı yaşama sevinciyle dop dolu şimdi. Hı? Çok iyi anladınız. Kafanız biraz çalışabildi. <gülüyor> Yaptığınız yanlışlığı düzelteceksiniz tahsildar. Nasıl efendim? Hemen dünyaya gideceksiniz. Yüzbaşı John Carter'a durumu anlatacak. Kendisini buraya yani öbür dünyaya gelmesini söyleyeceksiniz. Evet. Peki efendim. Sakın dünyaya gidince giysilerinize takmak için çek filan aramayın. Yakanızdaki gül çok güzel. Aklınızı işinize verin lütfen. Lütfen. Şimdi yine dünyadayız Sakin bir gece Gökte yıldızlar var Sahili döven dalgaların sesini duyuyorsunuz değil mi? John Carter ile Mary Evin önünde kumların üzerine uzanmışlar Konuşuyorlar ah, Ne güzel şey bu aşk Burada uzun süre kalamam Mary Yarın bağlı bulunduğum hava birliğine katılmam gerekiyor Keşke savaşı unutabilseydik Seni tanıdığım Seni sevdiğim için öyle mutluyum ki Ben de öyle Mary Ama görevlerimiz var Ben bir askerim Sigara ister misin? Mary Sigara ister misin? Mary Mary kendine gel ne oldu sana? Sanki donmuş gibisin lütfen şakayı bırak. Şaka yapmıyor. O da of, başım Başım ağrımaya başladı yine. Ya şu koku? Kızarmış soğan kokusu mudur nedir? Of Mary. Mary. Sevgilim. İyi akşamlar dostum. Ah. Doğrusu sevişmek için çok. Güzel bir yer seçmişsiniz. Kimsiniz siz? Kimim dersiniz? Bilmiyorum. 18. yüzyıl giysileriyle belki de tiyatrodan birisiniz. Bir, bir aktör. Burada, bu zamanda. Kimsiniz? <gülüyor> zamanı olduğu yerde durduran biri. Anlamadım. Saatinize bakın lütfen. Saatime mi bakayım? Hı hı. Hayret, durmuş. Ben dünyanıza ayak basınca zamanı durdurdum. Tam... Sigara ister misin Mary? Dediğinizde kol saatiniz durmuştu. Konuşmamız bitinceye kadar da bir saniye bile ilerlemeyecek. <gülüyor> Küçük bir hokkabazlık. <gülüyor> Özür dilerim. Kimsiniz? Ha, <gülüyor> bana tahsildar derler. Kendime bu adı pek yakıştıramadım ama... ...ne yapalım? Alıştırdılar bir kez. Benden ne istiyorsunuz? Sizinle dün karşılaşmamız gerekiyordu. Size telsizciniz Mallory'nin selamı... Mallory'nin mi? Nasıl olur Mallory öldü? Evet evet sizin de onun yanında olmanız gerekiyor. Buraya bakın. Dostum Dostum lütfen sinirlenmeyin. Sorumluluğu üzerime almaya hazırım. Sizin zamanınız dün gelmişti ama elimden kaçtınız. Üf, hep şu kötü sis yüzünden. Çok garip konuşuyorsunuz. Derdiniz nedir açıkça söylesenize. Pekala. Sizi götürmeye geldim. Nereye? Dün gitmeniz gereken yere. ...öbür dünyaya. Ya... Ya... Ya gitmeyi reddedersem? Ha, hayır, hayır, hayır yapmamalısınız. Söylediğim gibi sizin zamanınız dün dolmuştu. Benim yaptığım küçük bir yanlışlık yüzünden geciktiniz. Peki, peki Mary ne olacak? Onu hiç mi düşünmüyorsunuz? Mary... Mary... <gülüyor> Gerçekten çok güzel bir kız. Ama dostum hiç merak etmeyin, zamanı gelince onu yeniden göreceksiniz. Ee, buraya gelirken kayıtlara baktım, tam 97 yaşına kadar yaşayacak. Ya Demek Hı -hı. böyle. Şimdi siz de beni iyi dinleyin. Ben bu kıza deli gibi aşığım. Kimin yüzünden biliyor musunuz? Sizin yüzünüzden. A -a. Eğer dün o yanlışlığı yapmayıp beni elinizden kaçırmasaydınız, ölmeyi kabul ederdim. Dün ölüme hazırdım. Ama bugün durum değişti. ...Mary'yi seviyorum ve ölmek istemiyorum. Eğer ortada bir... ...bir yanlışlık varsa benim yüzümden değil, sizin yüzünüzden. Ama bir dakikada beni dinleyin dostum. Sizi dinleyip ne geçecek elime. Gelmeyeceğim anladınız mı? Gelmeyeceğim işte bu kadar. Aa, ya... Hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Şimdi karşılaştınız işte. Dostum dik kafallık etmeyin. Ya. Pekala durumu yukarıya bildireceğim. <gülüyor> Yavaş yavaş yola geliyorsunuz bakıyorum. Satranç oynamasını bilir misiniz? Bilirim. Ah, sizi götürmek istediğim yere gelseydiniz, her gün oynardık. Başka zaman. Hmm, nasıl istersiniz? Şimdi gidiyorum ama yine görüşeceğiz. İstediğinizi yukarıya bildireceğim. Doğrusunu isterseniz ortalığı allak bullak ettiniz. Suç bende değil. Ah. Yanınızdan ayrılır ayrılmaz zaman ilerlemeye başlayacak Meri de sizin sigara ister misin sorunuza cevap verecek Sakın şaşırmayın Merak etmeyin Hoşçakalın Şimdilik Hayır sevgilim teşekkür ederim Efendim oh, Evet Tahsildar şaşırmamamı söylemişti Kim şey, Biraz önce çok garip bir şey oldu Meri ...beni öbür dünyaya götürmek için bir tahsildar geldi buraya. Nasıl olur ben yanındayım bir şey görmedim. Uyuyordun. Daha doğrusu donmuş gibiydin. Zaman durmuştu çünkü. Sevgilim nen var? Başın mı ağrıyor yine? <gülüyor> Korkma Meri deli falan değilim. Dün çevrede yoğun bir sis vardı Meri. Ve ben o siste uçaktan paraşüsüz atladım. Uçakla yere çakılmaktan yanmaktan iyiydi bu. Bir şey olmadı bana. Denize düştüm yine bir şey olmadı. Hem paraşütsüz atlamak hem de denizde boğulmamak. Böyle şey görülmüş mü? Yani ölmen mi gerekiyordu? Bunu mu söylemek istiyorsun? Biraz önce gelen Tahsildar'a göre öyle. Beni sis elinden kaçırdığı için almaya gelmiş. Gitmek istemedim. Düşün Mary. Sis'in içinde beni bulamadıysa suç benim mi? Değil tabii. Sonra John? Ona birbirimizi sevdiğimizi, artık ölmek istemediğimi söyledim. Beni kandırmaya uğraştı ama başaramadı Dün beni götürmeye hakkı vardı ama bugün yok Çünkü seni tanıdım sevdim Sen bana yaşama sevinci verdin Sevgilim Neri, Beni yalnız bırakma Yeniden geleceğini söyledi çünkü o Yeniden geleceğini Oğlum başım başım Anlıyorum Can. Merak etme seni yalnız bırakmam yerinde bir doktora görünürsün. İnan çok iyi olur. Tanıdığım biri var. Çok iyi bir doktor. Adı Frank. Yarın sabah erkenden kendisini bulur konuşurum. Demek uçaktan paraşütsüz atladığına inanıyor. Evet. Ve baş ağrılarından yakınıyor. Hem de dayanılmayacak derecede. Şakaklarında mı bu ağrılar? Galiba. Kendisiyle konuşsanız çok iyi olur. Garip şeyler de görüyor. Yalnız görse iyi, işitiyor da. Bunları sana anlattığı zaman saçmaladığını söylemedin ona, değil mi? Hayır. Çok iyi. Ama ama saçmaladığına eminim. Eğer saçmalamıyorsa, aşık da olamaz. Doktor Frank, onu göreceksiniz, değil mi? Görmek istiyorum. Yalnız önce hava kuvvetlerine telefon etmem gerekir. Bakalım hastayı bana bırakacaklar mı? Sizden başka kime bırakacaklar, Doktor Frank? Sizden başka kim iyi edebilir onu? Komutan da sinir hastalıkları üzerindeki çalışmalarınızı bilir Beni gözünde büyütüyorsun Doktor İstman'ı unutuyorsun Ama o operatör e Belki beyinde bize delenme olmuştur Mary Bu Doktor İstman'ı da ilgilendirir Ama üzülme gerekirse ikimiz de ilgileniriz hastayla Çok teşekkür ederim Doktor Frank Çok teşekkür ederim Büyük bir olasılıkla öğleden sonra pilotu görmeye gelirim Şimdi hastalarımı dolaşmam gerekiyor e, Motosikletle mi gideceksiniz yine? Ah. <gülüyor> Onsuz bir yere gittiğimi gördünüz mü hiç? Ne olur dikkat edin Öyle hızlı gidiyorsunuz ki bütün çevre halkı başınıza bir şey gelecek diye korkuyor. Merak etmesinler bir şey olmaz. Neyse ben görevimin başına döneyim. İyi günler doktor Frank. İyi günler Meryem. Ha işte geliyor. Senin doktor motosikletle geliyor ha? Evet çok sever motosikletini deli gibi de sürer Çok iyi kullanır ama yine de bir yere çarpacak diye çok korkuyorum Gidip kapıyı açayım Hoş geldiniz doktor Frank Hoş bulduk Mary sana müjde Hava kuvvetleriyle konuştum Hastanın bakımını bana verdiler Çok sevindim hmm. çok teşekkür ederim Nerede hastamız? Burada işte Tanıştırayım Yüzbaşı John Carter, Doktor Frank. Hoş geldiniz. Tanıştığımıza memnun oldum. Buyurun oturun doktor. Teşekkür ederim hemen işe başlayayım. Bundan önce hiç hayal gördüğünüzü hatırlıyor musunuz yüzbaşı? Hayır. Ee, baş ağrılarınız daha çok nerenizde? Şakaklarımda. Bazen de başımın arkasına doğru yayılıyor. İştahınız nasıl? Çok iyi. Canınız eskisinden de fazla yemek yemek istiyor değil mi? Evet. Bir soru daha. Biraz garip kaçacak ama... ...durup dururken ortada olmayan bir şeyin kokusunu hissettiniz mi hiç? Nasıl bildiniz doktor? Bana o kadar garip geliyordu ki size söylemek istemiyordum. Hem bu kokuyu tahsildar gelmeden biraz önce duyuyorum. Evet. Bu tahsildardan Mary söz etti bana. Kendisini adam akıllı gördünüz değil mi? Sizi gördüğüm gibi. Bu kokunun ne kokusu olduğunu kestirebilir misiniz? <gülüyor> Elbette. Kızarmış soğan kokusu Kızarmış soğan mı? Yok gülme gülme Çok önemli bir noktaya dokunduk Tahsiller yalnız bir kez mi göründü? Evet ama yine geleceğini söyledi John'u alıp götürmek istemiş ama John gitmemiş Sakın bu düşüncenizden vazgeçmeyin Asla Şimdi ikiniz de gelip evimde kalacaksınız Bu tahsiller denilen kişi yine gelirse John'un yanımda bulunması iyi olur Peki ama bağlı bulunduğum birliğe haber vermem gerekmez mi? Hiç merak etmeyin yüzbaşı Ben komutanınızla görüştüm Size izni verdiler Şimdilik komutanınız benim Meri Saat beş olmuş Hani bizim beş çayı Unuttur mu <gülüyor> Hiç unutur muyum siz gelmeden önce demliği hazırlamıştım Şimdi getiririm Hastamız nasıl Meri Uyuyor Yolda gelirken hep iyice yoruldu. Hmm, bırakalım iyice dinlensin. Biz de evinize aldığınız için... ...ikimiz de çok mutluyuz doktor. Ee, benim bekar evimde rahat edin yeter. Çok çok rahatız. Doktor Frank... Hmm. ...John'un nesi var anlayabildiniz mi? Sanırım. İyileşecek mi? Tabii. Ya gördüğü hayaller... ...onlar devam eder mi dersiniz? Edecek. Nereden biliyorsunuz? Tahsildar yeniden geleceğini söylemiş ya... ...o zaman John'un durumu kötüye gitmez mi? Neden gitsin? Ben şeyden korkuyorum... ...aklını kaçırmasından... Yo, yo. Sandığın gibi değil Mary... ...John son derece düzenli bir hayal dizisinin etkisi altında... ...tıpkı gerçekte olan olaylar gibi... ...tahsilderle konuşmasının da gerçekten oluyormuş gibi düşünüyor... ...biz elimizden geldiği kadar ona inanıyormuş gibi davranmalıyız... ...önemli olan öbür dünyaya gitmemek için açtığı savaşı kazanması... Bu savaşı kendi düşünde kazandığı an Biz tıbben müdahale edebiliriz Eğer kendini gördüğü hayallere kaptırmazsa Kurtulur İyi ama bu savaşı kazanması için bir şeyler yapmalıyız Bu tahsillerin ikinci kez geldiğinde John'a söyleyeceklerine bağlı Şimdilik bekleyeceğiz Mary Anlıyorum Doktor Frank Bir kahve içer misiniz? Aa, lütfen John uyuyor mu? Baş ucuna bir çınkırak koymanızı söylemiştim. Koydun mu? Koydum ama tahsilatlar gelince bize haber vermek için çınkırağı çalacak zaman bulur mu bilmiyorum. Aa, göreceğiz, göreceğiz. Buyurun kahveniz. Aa, teşekkür ederim. Günaydın John of, Başım. Başım. Bu da ne? Kızar mı soğan kokusu? Oh Tahsildar geliyor yine Çın, Çıngırak Geldim bile John Sizin yerinizde olsam çıngırağı çalmaya uğraşmam Ben yanınızdayken bunu başaramazsınız Doktor Frank Mary aa, aa, aa. Sesinizi duyamazlar dostum boşuna yorulmayın. Gel, gelin bakın onlara Görüyor musunuz? Ben dünyaya geldiğim an zaman durur dememiş miydim? ...bakın nasıl oldukları yerde kalmışlar... ...Mary doktora kahve fincanını veriyor... ...o da teşekkür ettikten sonra fincanı almak için elini uzatmış öylece kala kalmış... Hı, garip... ...böyle şeylere tanık olan ender kişilerdensiniz... Acaba... Hı, ...acaba... <gülüyor> Aa, ...masanın üzerindeki kitabın adı nedir? Satranç nasıl oynanır? Aya. İlginç bir kitap... Hı, e, ...ilk karşılaşmamızda söylemiştim size... Satranç oynamaya bayılırım Geldiğim yerde Filidor'la sık sık oynarız da kim? Satranç oyuncularının en ünlülerinden biri Eğer benimle gelirseniz sizi tanıştırırım onunla Beni sevindiriyorsunuz Geleceksiniz değil mi? Hayır <gülüyor> İstersem götürürüm sizi zorla Götüremezsiniz Nereden biliyorsunuz? Eğer götürebilseydiniz beni Filidor'la falan kandırmaya uğraşmazdınız <gülüyor> Hakkınız var. Geçen görüşmemizdeki itirazınızı yukarıdan kabul ettiler. Sizi değil beni suçlu buldular. Siz de sizi kaybetmekle dikkatsizlik yapmışım. Çok güzel. Yok yok yine de fazla sevinmeyin. Bu akşam mahkemeye sevk edileceksiniz. Savunmanızı hazırlamak için bol bol zamanınız var. Davayı kaybederseniz yukarıya gelmekten başka yapılacak bir şey kalmayacak sizin için. Kaybedeceğinize de eminim. ...çünkü mükemmel bir savcı bulduk kendimize. Ya kimmiş bu savcı? <gülüyor> Öğrenince çok şaşıracaksınız. Sizden nefret eden, iğrenen bir adam. Adı Abraham Parlin. Tanımıyorum. <gülüyor> bir uçak kazasında ölmüş. İnsanlar havada uçmaya başladıktan sonra... ...oluşan ilk uçak kazalarından birinde. Öbür dünyaya geldiğinden beri... ...bütün pilotlardan nefret eder. E, tabii ki sizden de ediyor... Bir de Merin'in size aşık olduğuna inanmıyor. Neden? Bir kız bir erkeğe ancak onu gördükten sonra aşık olabilir diyor. Meri size sesinizi telsiz aygıtında duyduktan sonra aşık olmuş. Savcı Abraham Farlin'a göre bu asla olamaz. Saçma. Savcının değiştirilmesini isteyeceğim. Aa, yok yok mümkün değil. Sizin yapacağınız tek bir şey var. O da kendinize iyi bir avukat seçmek. Avukat mı? Hı -hı. Evet. İstediğiniz kişiyi seçebilirsiniz... Yalnız öbür dünyada olması gerekir. Ha, e, Fili döre ne dersiniz? E, ya da Sokrat'a? ha? <gülüyor> Yoksa Napolyon'un sevgilisi Josephine mi isterdiniz, ha? <gülüyor> Aşk konusunu ondan daha iyi bilen başka birinin bulunabileceğini sanmıyorum. Evet, istediğinizi seçebilirsiniz. E, yalnız acele etmelisiniz. Neden? Abraham Farrell'in iddianamesini hazırlamaya başladı bile. Size söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Bir dakika. Ne var? <gülüyor> Şu kitabı ödünç alabilir miyim? Kitap Doktor Frankın benim değil. <gülüyor> ah, bu doktorlar. Nesi var doktorların? İnsanları öbür dünyaya götürürken öyle güçlük çıkarırlar ki anlatamam. Neyse gideyim artık. Unutmayın dostum akşama kadar bol bol zamanınız var. Kendinize hemen iyi bir avukat seçin. Hadi. Hoşçakalın. Başımın ağrısını unutmuştum, yine başladı. Doktoru çağırmalıydım ben, neredeydi çıngırak? Can, Can! Ne oldu geldi mi? Geldi mi Tahsildar? Görünürde kimseler yok. Geldi ve gitti. E niye bize haber vermedin? İstedim, istedim ama başaramadım, engelledi beni. Neler söyledi sana? Yukarıdan itirazımı kabul etmişler ama. Evet? Yine de bu akşam mahkemeye çıkaracaklar. Kazanırsam öbür dünyaya gitmeyeceğim. Kazanacağına inanıyorsun değil mi can Kazanacaksın değil mi John? Sadece istemekle, inanmakla olmaz ki... ...iyi bir avukat bulmam gerek... ...Tahsildar öyle dedi... Oh, Tanrım! Ne oldu John? Satranç Nasıl Oynanır adlı kitabınızı nereye koymuştunuz? Bilmem, masanın üzerindeydi galiba... Hı, biraz önce Tahsildar'ın elindeydi... ...demek alıp götürdü... He, doğrusu oldukça saygısız bir adammış... ...kendisiyle karşılaşma mümkün olursa söyleyeceklerimi bilirim ben... Size görüneceğini hiç sanmam... Onun derdi benimle Şimdi biraz dinlenmelisin Uyusan iyi olur Her şeyden önce kendime iyi bir avukat bulmak istiyorum Uyumaya zamanım yok Biz Mary ile sana birini bulmaya gayret ederiz Uyumalısın ki mahkeme için güçlü olmalısın Hadi Mary çıkalım biz Peki bir şey istersen ver. olmaz mı sevgilim Biz içerideyiz Peki Şimdi ne yapacak dersiniz doktor? Düşünecek. Bocalıyor değil mi? Evet. Mary, bu gece John'un ameliyat olması gerekiyor. Neden? Bu tür hastalıklarda ameliyat daima bunalımı izleyen saatlerde yapılır. Tahsillerin gelmesiyle John bu bunalıma girdi. Üstelik bu gece mahkeme edileceğine de inanıyor. Bu gece yaşam ve ölüm karşısındaki savaşını ya kazanacak ya da kaybedecek. El birliğiyle yardımcı olmalıyız ona. Tabii doktor. Ameliyatı kim yapacak? Tabii ki Hava Kuvvetleri Hastanesi'nin operatörü Doktor Eastman. Kendisine her gün John'un durumunu bildiriyordum. Beyindeki sinirlerin ne duruma geldiğini de ondan daha iyi bilen yok zaten. Başarabilir mi acaba? Başarabilir mi acaba? Evet. Önemli bir soru bu Mary. Eğer John hayal dünyasında kurduğu bu mahkemeyi kaybederse... ...ameliyatın pek işe yarayacağını sanmıyorum. Öyle üzme kendini Yaşamasını istiyorum Biliyorum Yardım edin ona ne olur Bunun için çalışıyoruz Mary biliyorsun Neyse gidip hastaneye telefon edeyim de ameliyat odasını hazırlasınlar Sekizde hasta arabasını buraya göndersinler Ben John niye kalktın Ben uyuyamadım Kütüphanedeki ansiklopedileri karıştırıp kendime bir avukat bulmak istiyorum Tabi John Teşekkür ederim John istersen ben de geleyim birlikte bakalım Yok, hayır. Yalnız kalmak istiyorum Ben telefon ederken tetikli ol Mary Yan odadan gelecek en ufak sesi kaçırma Peki Kim olabilir kim olabilir? Of oh, başım yine başladı. Yine. Koku. Kızarmış soğan kokusu. Merhaba dostum. Oh, yine mi geldiniz? Ah, biliyor musunuz? Giderek sizden hoşlanmaya başladım. Beni rahat bırakın. Hıh. Ama sizi öbür dünyaya götürmek zorundayım. Doğrusunu isterseniz... ...yakanızdaki gülünüzle... ...18. yüzyıldan kalma giysilerinizle... ...ben de sizden hoşlanmaya başladım. He. Ama ne yazık ki davetinizi kabul edemeyeceğim. Bu yüzden de beni rahat bırakmanızı rica ediyorum. Bakın belki size yardımcı olabilirim. Avukatınızı şu önünüzdeki kitaplarda mı arıyorsunuz? Evet. Aha, buldunuz mu? Birçok kişi var ama... henüz birine karar veremedim. <gülüyor> Eflatunu seçmek istemez misiniz? ...muhakemesini ondan daha iyi çalıştıran bir avukat bulamazsınız. Eflat'ın öldüğü zaman 81 yaşındaydı. Evet aşağı yukarı o kadardı fark eder mi? Aşkı önemli bir konu olarak ele almak için çok ilerlemiş bir yaş. Evet doğru. Ama madem ki savunmanızda en büyük kanıt olarak aşkınızı ileri süreceksiniz... ...size bir Fransız avukat bulmalı. Aşkı Fransızlardan daha iyi hiç kimse anlayamaz. Kimi öneriyorsunuz? Ee, Richelieu'yu. ...seksen yaşındayken bile kadınları kendisine bağlamasını bilirdi, ne dersiniz? Üç Silah Şöller filminde Richli'ye hiç hoşuma gitmedi, çok dolap çeviriyor. Evet, peki Voltaire'i hiç düşündünüz mü? <gülüyor> ne demişti Voltaire? Ee, söylediklerinizi kabul etmiyorum ama onları söyleme hakkını ölünceye dek savunacağım. <gülüyor> ne güzel söylemiş, ne güzel. Gerçekten öyle, büyük adamdı Voltaire. Benim gibi basit bir adamın davası onu ilgilendirmez. Tanrım kimseyi beğenmiyorsunuz. Ee, bir iki saatiniz kaldı ama unutmayın. Savcı olarak seçilen Abraham Farland ünlü bir adam mıydı? Elbette. İlk uçak kazasında ölen uygarlık kurbanlarından biri. Onu demek istemedim. Ünlü bir devlet adamı ya da filozof mu? Hayır ay, ay, hayır hiçbiri değildi. Dostum herkesi geri çevirmeyin zaman ilerliyor. Sonra pişman olursunuz. Hemen bir avukat buluverin canım. Hı? İyi ama nereden bulayım, kimi bulayım? En iyisi bütün bunlardan vazgeçip benimle gelin. Nasıl olsa davayı kaybedeceksiniz. Sizinle gitmek istemiyorum. Abraham Farlını yenemezsiniz. Davayı kaybedeceksiniz. Hadi inadı bırakıp benimle gelin. He? Gelmem dedim. Aptallık etme John, gel benimle. Gel hadi, gel gidelim öbür dünyaya. Hadi John, biraz cesaret John hadi. Gelmeyeceğim. Gelmek istemiyorum. Benimle gel, Joan. Gel benimle. Hadi. Gelmen bırak beni. Benimle gel. Benimle gel. Benimle gel. Benimle gel. Benimle gel. Benimle gel. Kendine gel, Joan. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Hayır. Hayır. Seninle gitmek istemiyorum. Joan. Benim. Meri. Kendine gel. Ne oluyor bana? Neredeyim? Oh, başım yine çok ağrıyor Sen misin Mary? Benim sevgilim yanındayım Tahsildar Tahsildar az daha beni öbür dünyaya götürüyordu Gitmeni istemiyorum John anlıyor musun? Gitmeni istemiyorum oh Mary Mary Şimdi kendinde artık değil mi doktor? Ama durumu yine de tehlikeli İyi ki biraz önce iğne yaptım Yoksa daha kötü bir durumla karşılaşabilirdik Ne yapsak acaba? Burada yapılacak bir şey yok Hemen ameliyat gerekiyor Doktor İsmail 8'de hasta arabasını göndericini söylemişti Saat 8'i 10 geçiyor Hala ortada kimse yok Bu fırtınada John'u otomobile koymadan hastaneye götüremeyiz Doktor İsmail'e telefon etsek mi acaba? İyi olur Sen içeriden ediver Mary ben John'un yanından ayrılmak istemiyorum. Peki. John? Nasılsın John? Peki değilim. Mary nerede? İçeriden telefon edecek şimdi gelir. Az daha Tahsildar öbür dünyaya götürüyordu beni. Bir daha ona fırsat verme John. Seni yargılamaya karar verdiler. Başka türlü davranmaya hakları yok. Ama... Ama bir avukat bulamadım. Üzülme, buluruz birini. Nasıl olsa avukatın olmadan duruşmaya başlayamazlar. Belki de başlarlar. Kimseyi seçemedim hala. Savunmamın ünlü biri tarafından yapılmasını istemiyorum. Hastaneden cevap vermiyorlar. Belki de fırtına hatları kopardı. Ah öyleyse ben motosikletle gider can kurtaranı getiririm. Bu fırtına adamı? Başka çare yok Meryem. Sen sakın Can'ın yanından ayrılma. Onu konuşturmaya çalış. Umudunu yitirmemesi gerekiyor. Peki. Unutma Cun'un hayatı senin elinde Siz de dikkatli olun doktor Lütfen hızlı gitmeyin yalvarırım Tabi tabi İzimi işitiyor musun? Neredeyim? Hastanedeyiz sevgilim Ne zaman başlıyor ameliyat? Birazdan Ama heyecanlanacak bir şey yok Operatör hiçbir şey duymayacağını söyledi Doktor Frank nerede? <gülüyor> Motosikletle gitmişti değil mi? Yoksa... Yoksa başına bir kaza <gülüyor> mı geldi? John lütfen Ne olur söyle Çok önemli çok önemli Mary. Evet. Öldü mü yoksa? Hastaneye giderken yolda motosikleti bir kamyona çarpmış. Oh! Zavallı Doktor Frank. Ama tam benim istediğim şey. Anlayamadım. Biz... Biz nasıl geldik hastaneye? Doktor Frank ölmeden önce senin ameliyata yetiştirilmeni istemiş. Kurtulmanı istemiş. Ne olur John yenilme. Ben her zaman yanındayım senin Biliyorum sevgilim Operatör geliyor Ben içerideki camlı odadan ameliyatı izleyeceğim Sevgilim Unutma Seni çok seviyorum Ben de Mary Ben de Yeryüzünde yüzbaşı John Carter'ın ameliyatı başlarken Kötü bir kaza sonucu yaşamını yitiren Doktor Frank de Öbür dünyanın kabul salonunda Tahsildar tarafından karşılanıyordu Doktor Frank'le mi tanışıyorum? Evet. <gülüyor> Buraya hoş geldiniz Doktor Frank. Aa, e, size haber vermeden... ...bir kitabınızı ödünç aldığım için... ...beni bağışlayın. Demek tahsil derssizsiniz. John'un hakkı varmış. <gülüyor> Buyurun kitabınızı. Çok teşekkür ederim. Ne yapayım ben bu kitabı şimdi? Aa, öyle demeyin. Burada satranç oynayacak çok daha fazla zaman bulacaksınız. E, hem size önemli bir haberim var. Bu akşamki mahkeme için... ...John Carter kendine avukat olarak sizi seçti. Ya. Bundan emindim doğrusu. E, yalnız savunma hazırlamak için çok az zamanınız kaldı. Önce müvekkilimle görüşmek istiyorum. Ah, nasıl arzu ederseniz. Buyurun. Yer yüzünü ele. Arthur'ın ameliyat olduğu odadayız şimdi. Ha, ne çabuk geldi. Bunda şaşılacak bir şey yok. Neden herkes hareketsiz duruyor? Şu anda onlar için zaman ilerlemiyordu ondan. Bakın operatör hemşireden neşteri alırken nasıl olduğu gibi kalmış. Ha? ya. <gülüyor> ha. İsman ameliyatta çok iyi başlamış. Umut verici bir şey bu. Ee, buna mahkeme karar verecek doktor Frank. Peki. Müvekkilimle nasıl konuşacağım? Çok basit. John? John, efendim, o iç bulandırıcı kızarmış soğan kokusu. Yine mi siz? Evet, yine ben. Ama bu kez avukatınız Doktor Frankie getirdim. Ameliyat masasından kalkın da rahat rahat görüşelim. Hı? Peki. Doktor Eastman'ın elindeki neştere dokunmadan bir doğrulabilsen. Tamam oldu. Beni dinle John. Zamanımız çok az. Güçlü bir kanıt bulmak zorundayız. İçerideki canlı odaya bakın Doktor Frank. İşte benim için en önemli kanıt o. Mary'i delice seviyorum. Birbirimize kilometrelerce uzaktan aşık olduk. Bundan daha iyi kanıt olabilir mi? Bize daha çok öbür dünyadaki mahkemeye götürebileceğimiz kanıtlar gerekli. Onun aşkından başka ne söyleyecek ne de götürebilecek bir kanıt var elimde. Canlı odaya geçip bir kez Mary'nin yüzüne bakabilir miyim? Ah bu aşıklar. <gülüyor> yüzüne baktığınızı hissetmeyecek... ...görmeyecek olduktan sonra neye yarar mı? Ona yakından bakmak istiyorum. Buyurun. Buyurun canlı odaya geçelim. Şimdi sevgilinizin yüzüne... ...istediğiniz kadar bakabilirsiniz. Ah, ama yine de işi fazla uzatmak yok. İşte... ...işte aradığınız kanıt doktor. Hani? Hani Nerede? Bakın Meri ağlanmış Ameliyatı izlerken kendini tutamamış Gözyaşları yanaklarından süzülürken donup kalmış Meri'nin gözyaşlarını kanıt olarak öbür dünyaya götürmek iyi bir fikir Ama nasıl götürmeli? Dur bakayım Heh, Buldum Yakanızdan eksik etmediğiniz o güzel gülü alabilir miyim Tahsildar Bey? Tabi tabi buyurun Teşekkürler Şimdi göz yaşını dağıtmadan Meri'nin yanağından gülün üstüne almak kalıyor. Ha? Tamam. Bu da oldu. Ee, şey, işiniz bittiyse hemen dönmeliyiz. Mahkeme neredeyse başlayacak. Peki dönelim. Güçlü ol, John. Ve hemen ameliyat masasına yat, John. Biz yeryüzünden ayrılır ayrılmaz zaman ilerlemeye başlayacak çünkü. İşte mahkeme salonu. Yargıçlar kurulu yerine almış Baş yargıç konuşmaya başlamış bile Bu yargıç doktor Dünyanızın en hak tanır yargıçlarından biriymiş Onun için kendisini seçtik Bu mahkeme Yüzbaşı John Carter'ın itirazını Görüşmek üzere toplanmış bulunuyor Yüzbaşı Carter Ölmeye hazır olduğu bir zamanda Küçük bir dikkatsizlik yüzünden Yaşamaya devam ettiğini ileri sürmekte ...ve bu yüzden bir kıza aşık olduğu için... ...ölüm tarihinin ertelenmesini istemektedir. Şimdi tarafları yerlerini almaya davet ediyorum. Savcı Abraham Farland. Buradayım efendim. Yüzbaşı Carter'ın avukatı Doktor Frank. Buradayım Sayın Yargıç. Pekala. Savcı iddianamesini okuyabilir. Sayın yargıcım. ...bu basit davada kolaylıkla karara varacağınızı sanıyorum. Sonucu daha şimdiden kestirmek mümkün. Bildiğiniz gibi yüzbaşı John Carter'ın... ...5 Mayıs 1944'te ölmesi gerekiyordu. Küçük bir yanlışlık yüzünden... ...kararlaştırılan zamanda buraya gelemedi. Bu yanlışlığın bizlere ait olduğunu kabul etmekten kaçınmıyorum. Ama aşağı yukarı 24 saat sonra... ...öbür dünyaya çağrıldığında... ...yüzbaşı bir genç kıza aşık olduğunu ileri sürerek gelmek istemedi. Şimdi size sorarım Sayın Yargıcı'm. Bu masala inanacak mıyız? Yüzbaşı Carter'ın aşık olduğunu ileri sürdüğü bu genç kız... ...mahkemeye de getirilemeyeceğine göre... ...ileri sürdüğü nedenin doğru ya da yanlış olduğu nasıl kanıtlanabilir? Savcının sözlerine itiraz ederim Sayın Yargıç. Sözü edilen genç kızın öbür dünyaya getirilmesini hiçbir diyeceğimiz yok. Aslına bakarsanız memnun bile oluruz. Ancak Bayan Mary kayıtlara göre... ...97 yaşına kadar yaşayacakmış. Evet... Doktor Frank, Bayan Mary'nin buraya getirilemeyeceğini çok iyi biliyor. Bu yüzden de ileri sürdüğü aşk masalına inanmamızı istiyor. Yüzbaşı Carter, bu genç kıza onun sesini telsiz aygıtında duyduğu zaman aşık olmuş. Yani birbirlerini bir kez bile görmeden. İnsan bu şekilde aşık olabilir mi Sayın Yargıcım? İnsan yaşamında telsiz aygıtı gibi bir şey böylesine bir rol oynayabilir mi? Sayın savcının 20. yüzyıl dünyasından haberi olmadığı anlaşılıyor. Şimdiki çağdaş gençler... ...bir dakikada tanışıyor... ...iki dakikada anlaşıyor... ...üçüncü dakikada evleniyorlar. 20. yüzyılın hız yüzyılı olduğunu göstermek için... ...bundan daha iyi bir örnek olabilir mi? Doktor Frank'in işi şakaya vurmasını protesto ederim. Ben de savcının dava ile ilgisi olmayan sorunlardan... ...söz açmasını protesto ederim. Sayın Yargıcım... ...birbirini tanımayan iki genç... ...sadece öbür dünyanın neden olduğu... ...bir dikkatsizlik sonucu karşılaşıyorlar... ...ve birbirlerine aşık oluyorlar Şimdi onları bu yüzden cezalandıracak mıyız? Birbirlerine aşık olmaları suç mudur? Elbette ki hayır. Ama birbirlerini gerçekten seviyorlar mı? John Carter'ın Mary'i sevdiğini kabul etsek bile... ...acaba Mary onu seviyor mu? Aksini kanıtlayabilir misin? Kanıtlayabilirim. Sayın Yargıcım elimde bir liste tutuyorum... Bu listede insanların kendi yaptıkları Aygıtlar nedeniyle nasıl makineleştiklerini Nasıl ölümlere yol açtıklarını Gösteren yüzlerce örnek var Bu aygıtlar nedeniyle insanlar gülünç durumlara bile düşmüşler İşte Mary de John Carter'ın sesini Duyduktan sonra ona aşık olduğunu ileri sürmekle gülünç duruma düşmüş olmuyor mu? Sayın Yargıcım Savcının vereceği tüm örneklerin Gerçek olduğunu biliyorum Ama bu gerçeklerden bize ne? Bir arkadaş sevgisi Biraz doğruluk bir anlık aşk, savcının listesindeki tüm aygıtları çok geride bırakabilir. Bakın Sayın Yargıcım, elimde bir gül tutuyorum. Bu gülün üstünde Mary'nin John Carter'ı sevdiğini gösteren gözyaşları duruyor. Daha doğrusu aşk, doğruluk, dostluk duruyor. Yani yeryüzünde kurmaya çalıştığımız ve belki de yarın kuracak olduğumuz. insan yaşamının... ...en önemli şeyi olan... ...barış ve mutluluk. Bakın... ...bunlar duruyor. Sayın Yargıcım... ...bir genç kızın... ...bir genç erkek için döktüğü gözyaşları... ...benim mahkeme kuruluna gösterebileceğim... ...tek kanıttır. En güçlü kanıt. Sözlerim bu kadar. Sayın Savcı... ...söyleyecek bir şeyiniz var mı? Hayır. Kararı bildiriyorum... John Carter'ın ölümü şimdilik ertelenmiştir. Kazandık, kazandık. Aşka kimsenin karşı durabileceğini sanmıyordum zaten. Çok teşekkür ederim. Bu sözleri sizin söylemeniz özellikle beni de sevindirdi. <gülüyor> Gülümü geri alabilir miyim? Kim bilir belki ileride bir başkasına da yararı dokunur. ha? Tabii, teşekkürler. Acaba... John'un ameliyatı başarıyla sonuçlandı mı dersiniz? Ah, hiç merak etmeyin her şey yolunda. Burada mahkeme bittiği zaman ameliyatta başarıyla sonuçlanıyordu. Ah, gelin size onları uzaktan göstereyim. Hı? Bakın ameliyathanenin kapısı açılıyor. Tekerlekli bir sedyeye yatırdıkları John'u çıkarıyorlar. Ah, John biraz kendine gelmiş galiba. Aa, yanında Mary var. Evet. Evet evet görüyorum Nasılsın sevgilim Kurtuldum Mary Yaşayacağım <gülüyor> Ameliyat seni kurtardı John Yaşamını operatöre borçlusun. Doktor Frank'i de unutmamamız gerek Mary Onun da yardımı büyük Biliyorum sevgilim Yoğun bir sis tabakasının İngiltere sahillerini kapladığı anda başlayan oyunumuz burada bitiyor. Bir ölüm kalım meselesi. Yazan Ervin Sepinsky. Çevrilerek radyoya uygulayan Mahmut Tali Öngören. Yöneten Asuman Korat, Efekt Ertuğrul İmer